Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, sularda ısı artışı nedeniyle meydana gelen bu ölçüde büyük ve yaygın bir beyazlaşma son 6 yıl içinde dördüncü kez tekrarlanıyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Avustralya açıklarındaki büyük set resifi 2300 km ve 344.400 kilometrelik bir alanda 2900'ün üzerinde Mercan Kayalığı ve 900 Mercan Adası'ndan oluşan dünyanın en büyük Mercan Kayalığı grubu. Bu dev alan aynı zamanda dünyanın da biyolojik çeşitlik açısından en zengin ekosistemlerinden biri. Bu kayalıklarda 2016 yılına gelinceye kadar sadece iki ağarma olayı tespit edilmişti. Bilim insanları dünyanın en büyük Mercan Kayalığı sisteminin tamamen ölmemesi için acilen iklim değişikliğinin hızını kesecek adımlar atılması gerektiğini söylüyorlar. Bu armanın La Nina iklim olayıyla aynı yıla rastlaması ayrıca kaygı verici. Normal olarak La Nina Avustralya'da havaların serinlemesine yol açan bir iklim olayı. Uzmanlar bundan sonraki El Nino iklim olayında mercan kayanıklarında meydana gelebilecek daha büyük bir felaketten korkuyor. Çünkü bölgede Periyodik olarak yaşanan El Nino iklim olayı La Nina'nın tersine havaların ısınmasına yol açıyor. Ağarma, ısınan sular nedeniyle mercan kayalarının içlerinde yaşayan, onlara rengini ve canlılığını veren alp türü organizmaların artmasıyla oluşuyor. Bu felaketten sonra kayalığın yeniden canlanması mümkün ama yalnızca koşullar yeniden düzelirse bu olabiliyor. Gelelim Türkiye. Ağba'da denizin bir kısmı özellikle de sahile yakın bölümü kahverengiye büründü. Denizin renginin iki ayrı dereden akan su nedeniyle kahverengiye dönüştüğü öne sürüldü. Ailesiyle birlikte Ağba'ya geldiğini söyleyen bir kişi. Çok güzel bir manzara. Farklı renkler var denizde. Bir tarafta nehrin getirdiği hafif yeşilimsi herhalde dağlardan gelen çamurumsu bir renk de var. Arkadaki de masmavi denizin rengi. Çok güzel Rüzgar da var biraz diye konuştu. Avada yaşayan Sümbül Yıldızsa rengi değişmiş. İki derenin birleşimi var burada. Zaman zaman böyle olabiliyor. Önceden de oluyordu. Şuradaki dere çamur gibi akan ve diğer dereyle de birleşince denizi bulandırıyor dedi. Yeşiller Partisi Akkuyu Santrali ile ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde duyurduğumuz açıklamayı bir kez daha Aktarmak istiyoruz. Açıklamada denmiş ki Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sadece bölgesel değil nükleer bir savaşında uzak ihtimal olmadığını gösterdi. Rusya'nın Çernobil ve Zaporica nükleer santrallerine saldırması ve Çernobil nükleer santralinde savaş nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin sürekli soğutulması gereken kullanılmış yakıt çubukları üzerine yarattığı radyoaktif sızıntı riski nükleer santrallerin olduğu bir coğrafyada yekün savaş ve işgalin ne kadar büyük ilave bir risk yarattığını gösteriyor. Nükleer enerjiyi tamamen reddetmedikçe nükleer savaş tehlikesini ortadan kaldıramayacağını biliyoruz. Türkiye, Rusya ile 2010'da yaptığı milletler arası anlaşmayla Mersin-Akkuyu bölgesi nükleer santral yapımı için 100 yıllığına ve tam kontrolü vererek Rusya'ya tahsis etti. Akkuyu nükleer santral yaptırma inadı. Enerji ihtiyacı ile açıklanamaz. Maliyeti çok yüksek. Çaynobil ve Fukushima nükleer felaketlerinde de gördüğümüz gibi hem tehlikeli hem de kuşaklar boyu radyoaktif atık kirliliğine neden olan en kirletici enerji üretim biçimi. Bu yüzden nükleer santraller hiçbir gerekçeyle savunulamaz. Ancak... Nükleer güç olma hayali, nükleer santral olan ülkelerin büyük ve prestijli olduğu yanılgısı ve enerji politikalarına dair yanlış değerlendirmeler, hükümeti 40 yıldır gerçekleştirilemeyen ve halkın da karşı olduğu Akkuyu projesini Türkiye'nin son derece aleyhine olan koşullarda gerçekleştirmeye sürükledi. Akkuyu nükleer santrali Türkiye için ciddi bir güvenlik riski yaratmakta. Türkiye'nin Rusya'ya bağımlılığını da arttırıyor. Hükümetin Rusya'ya Sinop'ta benzer bir proje için saha tahsis etmeyi düşünmesi halinde, Benzer bir güvenlik riski Karadeniz içinde ortaya çıkacak ve katlanarak artacak. Bütün bu nedenlerle Türkiye savaş durumunun yarattığı ekstra güvenlik risklerini değerlendirerek Rusya'nın yapımını sürdürdüğü Akkuyu nükleer santralinin inşaatını durdurmalı ve projeyi iptal ederek Rusya ile yapılmış olduğu nükleer santral anlaşmasında gerekirse tek taraflı feshetmeli. Nükleersiz bir Akkuyu, nükleersiz bir Türkiye ve nükleersiz bir Akdeniz hem ülkemiz, hem de bütün dünya için daha güvenli, daha barışçı, daha temiz bir gelecek anlamına geliyor. Akkuyu nükleer santralinin inşaatını durdurun. Türkiye-Rusya nükleer santral anlaşmasını iptal edin. Rusya'yı Akkuyu'dan gönderin denmiş Yeşiller Partisi tarafından. Uluslararası Göç Örgütü Somali'deki kuraklığın arttığını açıkladı. İlk açıklamada bu durumun kıtlık riskine neden olabileceği vurgulandı. Ülkede kuraklıkla mücadeleye devam edildiği de geçen ay 1,8 milyon kişinin gıdaya, 173.400 kişinin de suya erişimi için yardım yapıldığı aktarıldı. Açıklamada ülkede 4,9 milyon kişinin daha yardıma ihtiyacı olduğu ifade edildi. Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası yaklaşık 13 milyon kişiliği açlığa 2019'da da çöl çekirgelerinin istilasıyla yine tarımsal üretim geriledi. Gıda krizinin başladığı bölgede peş peşe 3 yağmur döneminde de yağışlar beklenenin altında gerçekleşti. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.